بغير ما اكتسبوا بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريف men ne bu vevel müsellim o ileme melatin mukarabi bu min bu ya Alem ne sallallahu Teala aleyhi ve المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ve muhterem cemaat-i <gülüyor> Hiç şüphe yok ki bütün insanlar Allah-u Zülcelal'in kullarıdır. Bunun aksini iddia edenler oluyor zaman zaman yani ateist dediğimiz Allah'a inanmayan hiçbir dine inanmayan sanki kendi kendine olmuş kendi kendini yaratmış gibi böyle yanlış düşüncelere kapılanlar olsa bile büyük ekseriyet içindedir, idraki içindedir. Ancak Cenab-ı Hak yarattığı kullarının bir kısmını bazısının bir kısmını düşmanı olarak görüyor ve düşmanları olarak ilan ediyor. Kendisi yaratmıştır kendi kullarıdır. Fakat bunlar benim düşmanlarımdır. beyanında bulunuyor. Allahu Zülcelal. <gülüyor> Bir kısım kullarının da dostu olduğu, kendisinin dostu olduğunu, kendisinin yakınları olduklarını söylüyor. Allahu Zülcela. Söylediğimi izah eden yüzlerce ayet var Kur'an'da. Öyle bir tane iki tane filan değil. Bir hayli ayeti kerime var. Bütün insanlar Allah'ın kullarıdır ama onun kullarının bir kısmı onun düşmanlarıdır. Bir kısım kulları da dostlarıdır. Şimdi buna göre bize bir durum muhakemesi, bir durum tespiti gerekiyor. Evet, ben onun kuluyum ama ona düşman olan kullardan mıyım? Onun düşmanım dediği kimselerden miyim? Yoksa dostum dediği kişilerden miyim? Bunu mutlaka tespit etmemiz, tayin etmemiz... Gerekiyor. Kendimizi bilmemiz gerekiyor. Galiba başımıza gelen çok önemli felaketlerin kaynağı da bu kendimizi bilememekten kaynaklanıyor. Yerimizi, mevkimizi bilemiyoruz, değerimizi bilemiyoruz. Değer peşinde koşacak yerde değersizliklerin talibi oluyoruz yanlış anlayışın kurbanı olma durumundayız. Enç nedir burada? Yani bir kulu Allah'ın dostu haline getiren sebep nedir? Düşmanı haline getiren sebep nedir? Ama dostun ve düşmanın dediği kulları arasında bazı şeylerde hiçbir ayrım yapmıyor Cenab-ı Hak. Şair Kuzuli Merhum'un dediği gibi rızk taksiminde yapmaz intiyazu küfrü din. Yani din veya küfür dindarlık, dinsizlik ayrımı yapmıyor Cenab-ı Hak. Bütün kullarına aynı şekilde rızık veriyor yani bu kafir olduğu için aç kalmıştır bu müslüman olduğu için servete gömülmüştür diyemiyorsunuz fakir düşen bazı kafirler var ama daha çok zengindirler fakir olan müslümanlar var onların da zenginleri var bu dostluk noktasında kendisine dost olma veya düşman olma noktasında Allah-u koyduğu ölçü iman. İmandır. O dostluğun, düşmanlığın ölçüsü, anahtarı imandır. Hangi kulları, kullarından hangileri onun varlığını, onun dinini, onun dininin esaslarını kabul ediyorsa kısaca onun nizamını kabul ediyorsa onu ve onun nizamını tanıyanlar onun dostları oluyorlar. Ben Allah'ı severim, ben Allah'ın dostuyum demekle olmaz. Dosta ne yakışır? Beni kabul edeceksin diyor Cenab-ı Hak ve benim nizamımı kabul edeceksin dört ayak üzerinde oturan Kur'an, sünnet, icma ve kıyas temellerine dayanan o İslam nizamını kabul edenler onun dostları oluyor. Ve iman da zaten bu kabulün adıdır. Bu kabule, bu tasdika iman diyoruz. Etmeyenler ise onun düşmanları oluyorlar. Ve herhalde Cenab-ı Hakk'ı tanımayan, O'nun nizamını tanımayan bir kişiyle O'nun dostu olmaz. Orada bir düşmanlık var, bir kabullenmeme mücadelesi var. İşte bir defa biz hangi sınıftayız? İman etmek suretiyle O'na dost olan kimselerden miyiz? inkar etmek suretiyle, küfre girmek suretiyle onun düşmanları olan insanlar içinde miyiz? Yani bunun bundan daha tezi yok. İnsanların bunu belirlemesi lazım. Ve işin şuurla götürülmesi lazım. Bilerek götürülmesi lazım. Fakat vaka şu biz işin şuurunda değiliz. Şuurunda olmak gibi bir mücadelemizde yok. Bir alışkanlığı tekrar ediyoruz biz. Böyle bir alışkanlık havası içinde. işte ben Müslümanım diyor adam. Bütün ömrü İslam düşmanlığı ile geçiyor. İslam düşmanlığı yapıyor. İslam'a aykırı bir hayat sürüyor. Hiçbir gün benim de uymam gereken bir nizamdır bu diye hatırlamıyor. Biraz alışkanlığı var ben Müslümanım diyor. Müslüman olmak için bu yetiyor mu? Bu yetiyor mu? Ama bir kısmı da belki alışkanlık kabilden kafirdir. Pisipisine yani iman nedir, küfür nedir? Bunu seçebilmiş değil. Havan akşa bir kısım fikirlere takılmıştır. Bir kısım insanları önder kabul etmiştir kendine göre. Onlar yüzünden birçok şeyini kaybediyor. Fakat bu işin oluşundan, bitişinden pek de haberi yok yani. Ama bir kısmı da hakikaten bile bile o işi yürütüyor yani. Orada hedefi bellidir, gayesi bellidir, maksadı bellidir. Şimdi bu temel prensibi Kur'an'la tespit ettikten sonra bazı ayetler okuyacağım. El Ahzab sure-i celilesinden bunları da dikkatle dinlemek lazım. Bunları da dikkatle dinlemek lazım. Ve her şeyin başında dinleyeceğiniz şey Kur'an'dır. Yani bu nasıl Müslümanlıktır, nasıl Müslümanlardır? inandıkları kitabı bilmezler, dinlemezler, tanımak istemezler. Sorsam kitabın hangisidir? Kur'an'dır diyor. Yani Kur'an'la bağın ne kadardır senin? Bu öpüyor, başının üstüne koyuyor. Kelamı sabindir. Allah'ın kelamıdır. Onu gözüne tutuyor. Bir şeyler yapıyor. Peki hiç dinlemediğin hangi kitaptır o da Kur'an Diyemiyor. Ama böyle bir laf olarak ona güya saygılıdır, güya imanı vardır. Bunu bu şekilden çıkartmak lazım. Bunu bu şekilden çıkartmak lazım. Cenab-ı Hak buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ يُعْذُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ insanlar ki, o kimseler ki hakikaten gerçekten Allah'ı kainatın haliki, maliki olan Allah'ı ve onun elçisini onun Resulünü üzüyorlar diyor cenab bir adam Allah dostu olan bir adam Allah'ı üzer mi, peygamberini üzer mi? Ne anlaşılıyor? Bunlar onun düşmanlarıdır. Allah'ı ve onun peygamberini üzen, üzmeye çalışan ancak onun düşmanı olur. Onun dostu böyle bir şey yapamaz. E efendim, Allah insanlar gibi midir ki? Böyle üzülecek, acı duyacak, kederlenecek aşağı. Allah bu beşeri sıfatlardan münezzehtir. Yani üzülen bir kişi, üzülen bir varlık nasıl bir tavır gösterir, kendisini üzene karşı nasıl bir tavır alırsa, Allah da kullarının, bir kısım kullarının bazı davranışlarına karşılık üzülenin muamelesini yapar üzülen kişi kendisini üzene karşı nasıl davranırsa o üzücü hareketleri yapan kullarına karşı öyle bir davranış sergiliyor öyle bir muamele yapıyor abi yoksa Allah böyle bir insan gibi zaman zaman öfkeye kapılıyor, infiale kapılıyor gamlanıyor, kederleniyor onda öyle bir değişiklik olmaz öyle muamele yapar demektir Allah'ı ve Rasulü üzüyor bir kısım insanlar. Nasıl üzer bir insan Allah'ı ve peygamberini? Yani ne yaparsan Allah üzülmüş olur, peygamber üzülmüş olur. Bu gayet açık. Eğer Allah'a ait olmayan bir kısım sıfatları, ona ısrar etmeye kalkışırsa, o diyor ki ben tekim. Yok sen tek değilsin. Senin ortak var Allah'ın Canım ben tekim, birim. اِنَّمَا ilahukum تُمْ İlahım var. Sizin ilahınız ancak tek olan bir ilahtır. Onun ikincisi yok. Kulhu Allahu اللّٰهُ De ki o Allah birdir. Yok, e sen şimdi kalkar da sen tek başına bu kadar işlerini nasıl yürüteceksin? bu alemde milyarlarca hadise var. Bir kızım yüklerini senden alıyorum, işte rüzgarları filancı estiriyor, yağmurları filancı yağdırıyor, aydınlığı, karanlığı, şunlar idare ediyor dedin mi, Allah'ı üzersin. Çünkü iftira atıyorsun. Onda olmayanı ona isnaf etmeye kalkışıyorsun. Veya çıkıyor birisi, diyor ki en mükemmel nizam en mükemmel sistem diyor işte şudur budur hani. ben söylemiyorum bak siz söylüyorsunuz öğrenin bunu nasıl söylüyorsun? yani ezeli ve ebedi innesar Allah'ın ilmi ezeli ve ebedidir değil mi geçmiş Gelecek ve şu anı en iyi bilen Allah, bu yerli yerindedir diye bir hüküm koyuyor. Her şeyi en ince noktasına kadar, bütün ayrıntılarıyla bilen Allah hüküm koyuyor. E sen de çıkıyorsun diyorsun ki bunun zamanı değil. Bu hükümen geçerliliği yoktur, bu üzmez mi Allah? Onun peygamberine itiraz ediyorsun. Niye itiraz ediyorsun? Aslında peygambere itiraz yok. O itiraz da Allah'a'dır. Peygambere itiraz eden de aslında Allah'a itiraz etmiş oluyor. Çünkü peygamber Allah'ın peygamberidir. Hmm. O peygamber Allah'ın peygamberidir. Ben peygamber değilim deseydi peygamberlik iddiasını bıraksa herkesin başının tacı olacak. Kimse o zaman ona ne deli der ne sihirbaz der ne kahin der ne falcı der bir şey demez. Muhammedül eminler Emin der. En çok güvenilen adam ünvanını veriyorlar. Niye? Ben Allah'ın peygamberiyim dediği için itirazı alıyor. Onun için Cenab-ı Hak Peygamberimizi teselli ediyor. Sizin de zaman zaman okuduğunuz Yasin suresinde فَلَا يَحْزُمْكَ قَوْلُ Habibim, onların konuşmaları, sözleri sakın seni mahzun etmesin. Niye üzülüyorsun onların konuşmalarına? Binaen için üzülüyorsun? İnna نَعْلَمُ مَا يُسِرُّنَّ مَا يُولُ Onların gizledikleri, açığa buldukları bütün düşüncelerini, fikirlerini biz biliyoruz. Sen niye üzülüyorsun diyor Cenab-ı Hak. O konuşmalar peygamberi üzüyor. Peygamberimizi Allah teselli ediyor. Hangi sözleri onu üzüyor? Sen peygamber değilsin diyorlar. Sen Allah'ın vazifelendirdiği bir peygamber, bir elçi değilsin. Ya ben Allah'ın peygamberiyim diyor. Kesinlikle sen peygamber değilsin nasıl der bu adamlar. Ve üzülür. Yani kısaca söylemek gerekirse o kimseler ki Allah'ı ve onun Resulü'nü üzüyorlar. Nasıl üzüyorlar? Allah'a layık olmayan sıfatları ona isnad ediyorlar. Peygambere layık olmayan ona isnat ediyor. Deli değil, deli diyor ona. Yalancı değil, yalancı diyor ona. Şair değil, şair diyor. Şahin değil, kâhin diyor. Yani ait olmayan şeyleri söyledikleri zaman sen üzülmüyor musun? Sen kendini biliyorsun, virüs bir adamsın. Katiyen hilen yok, buradan yok. E birisi çıkar, sen hırsızsın derse Çalıyorsun filan adamın malını derse üzülmeyecek misin sen Allah aşkına? Sende olmayan bir şey sana isnan ediliyor. Veya sende olan bir şey inkar ediliyor. Güzel bir sıfatın var onu inkar ediyor. Sende olmayan bir çirkin sıfat sana isnan ediliyor. İşte bunlar Allah'a ve Resulüne karşı işlediğimiz işler. Allah ve Resulünü bir kısım insanlar üzüyor. Lanemullahu fit dünyâ ve lahi. Böyle davranan Allah'ı ve Peygamberini üzen bu insanlara, Cenab-ı Hak dünyada da, bu geçici hayatta da ve ebedi olan ahiret hayatında da lanet etmiştir. Yani Allah'ın karşısında melun bu melun bunlar. Yani her türlü rahmetten bereketten nimetten kesilmiş adamlar Allah'ın Allah'a hayırlı bir muamelesi yok bunlar melundur diyor Cenab-ı Hakk e şimdi bize ne düşüyor Bize acaba bu melunlar arasından mıyız yani böyle zaman zaman çok doğruymuş işlerimiz çok düzgünmüş gibi şikayetçi oluyoruz da ve Allah'a da neredeyse yani niye ya Rabbi bunları başımıza getiriyorsun? Allah getirir mi? Bunları biz kendi başımıza tela ediyoruz. Neden şikayet ediyorsak onların kaynağı biziz. Sen Allah ve Resulü'nü üzdüğün için Allah seni bu dünyada da lanete uğramış hale getirdi. Ahirette de o lanetle karşı karşıya geleceksin. Efendim işte sen melhundırısın. Allah lanet etsin diyoruz ya biz birbirine. Sen mel olsun deyip de bakmaz Allah. Ve eadtelehum azaben muhin. Ve bunlar için Allah'ı ve peygamberini üzenler için dünyada ve ahirette lanet etmesiyle kalmıyor. Ve onlar için çok alçaltıcı, onları çok horlayıcı, hakir hale getiren bir de azap hazırladı Cenab-ı Öyle bir ceza ki, yani o ceza başı başa o kişiyi hor hale getiriyor, hakir hale getiriyor, basit hale getiriyor. Neden? Niye bu azabı hazırlıyor? Niye lanet ediyor Allah? E sen niye Allah'a ve peygamberini izliyorsun? Ben nasıl üzere? Can onun nizamından yana olmuyorsun. Onun nizamına sahip çıkmıyorsun. Karşı koyanlarla işbirliği yapıyorsun. Taraftarlarına taraftar olmuyorsun. Ortada. Peki bir kişinin Allah'a dost olması, başta söyledim, hangi bağla kurulur? Allah ile kul arasında dostluk, köprüsü, bağı nedir? İman. Allah'a ve onun nizamına inanırsan, bu kabul senin dostluğunu temin etmiş olur. Allah'a dost olacağım diyorsun, önce onu kabul edeceksin nasıl olursun onu kabul etmeden onun nizamını tanıyacaksın o nizamın üstünde başka bir nizam görüleceksin şimdi haberler işitiyorsunuz ikinci din şurası yapılıyor bugün son bulacak dinler arası diyalog dinler var mı? kaç tane din var yeryüzünde hak din bir tane arkadaş öbürleri o mensuplarının iddiasıdır. O bir din filan değil mi? Onlar onu din zannediyorlar. Onlar onu bir din zannediyor. Onu ben din kabul edersem ben dinsiz olurum. Yani Hristiyanlık hak bir dindir. Onun da mensupları var, teşkilatı var, mabedi var. Yahudilik de bugün geçerli hak bir dindir dediğin an sen mümin değilsin, müslüman değilsin sen. Çünkü batılı hak demiş oluyorsun. Bunu söyleyemezsin. Onların kendi iddialarına göre o bir dindir. O filan gavurun iddiası, filan gavurun iddiası o iddialar doğru olsaydı, geçerli olsaydı o iddiaların sahiplerine niçin kafir diyelim biz? Onu din saymakla, İslam'ı kabul etmemekle küfre giriyor ki ben ona kafir diyorum. Allah ona kafir diyor. Şimdi burada ucuz bir gavurluk var. Çok ucuz bir gavurluk var. Efendim ne yapalım? Ne lazım adamların her birinin dini var. Ama geçersiz bir ona o din diyor. Kur'an gayet açık ilan ediyor. <gülüyor> İnned dine indellahi l İslam. O küçükken cami odalarında size ilk öğretilen bilgi bu değil. Dinin hangisidir? İslam diyorlar. Delilin nedir diye bir de sorardı İmam Efendi'ye. Dinin İslam diyor çocuk. İnned dine indellahi l -islam. Bunun manasını filan anlamış da değiliz. Allah katında. Allah'a göre hak din, geçerli din ben İslam Ben İslam'ı din sayıyorum diyorum. Onun dışındakileri saymıyor. Sen nasıl sayıyorsun? Allah'ın hak din kabul etmediğini sen nasıl geçerli bir din sayıyorsun? Bununla da kalmıyor. Aynı sure içinde ve men tabi gayrel İslami dinen felen yükseleniyor. Her kim İslam'ın dışında İslam'dan başka bir din edinmeye kalkışırsa evet ben dinler bir adamım ama dinim İslam değil de dinim Hristiyanlıktır. Dinim efendim Budizm'dir. Dese, kabul değil diyor Cenab-ı Hak yani sen kendi kendine din seçemezsin seçersin karışmaz Cenab-ı Hak ama ben o senin seçtiğin İslam'dan başkası ise onu geçerli saymam. ve razı yitü lekuhul efendim sizin için din olarak ben İslam'a razı oldum, İslam'a abet dedim diyor cemaat. Sizin işin din olarak ben İslam'ı seçtim diyor. Size seçtiğim din İslam. E sen şimdi çıkıyorsun, yani bunun ne ilgisi vardı, bilemiyorum. Cavura hoş görünmekle bir yere varamazsınız cemaat. Hiç kimse bir yere varamaz. Muhammed Mustafa'nın kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberin cihan peygamberinin başaramadığını hiçbirimiz başaramayız. Ona ne diyor Cenab-ı Hak? "Velen ve nasara hatta tuttabe am Sen onların dinlerine bağlanmadıkça, tabi olmadıkça, sen onların dinlerine bağlanmadıkça, tabi olmadıkça, asla senden ne Yahudi razı olacak, ne de Hristiyan razı olacak. Hristiyanı ne zaman memnun edersin? Ben de Hristiyan oldum dediğin gün. Girersin kiliseye, Orada istavruz çıkarırsın veya gidersin Havra'ya Yahudilerle birlikte, Yahudi ibadetlerine katılırsın. O da inandırabilirse ondan sonra da ilk meselesi çıkar ortaya. Onun dininde olman da yetmeyecek onun için. Başka şeyler çıkaracak. Razı edemezsin diyor Cenab-ı Hak. Peygamberimize diyor bunu. Sen Yahudilere çok özeniyorsun, Hristiyanlara çok özeniyorsun. Onları razı etmeye çalışıyorsun. Yahudinin dinine girmezsen Yahudi senden razı olmaz. Hristiyan'ın din dediği o saçmalıkları kabul etmezsen senden memnun olmaz. Biz şimdi güya Avrupa Birliği'ni razı edeceğiz. Avrupa'yı, Amerika'yı razı edeceğiz. Neleri razı edeceğiz? Din Şurasına da onları çağırdık. Diğer <gülüyor> Din mensuplarına diyalog sağlayacağız. Reisimiz de Papa'ya ulaştırılmak üzere, Vatikan'a ulaştırılmak üzere bir mektup yazıyor. O pis kafir bu siyasi diye geri çeviriyor. Bu da zillet olarak bu millete yeter. Senin ne derdin var bu gavura mektup veriyor Yani bundan medet olacağım ve düştüm apunun seviyesine. O ne mektup yazdı papaya? E ben de mektup yazıyorum şimdi? Düştüm onun seviyesine. Ne yaptın ya? Yani? Neyi hallediyorsun Allah aşkına? Yavurlara sokula sokula yavulaşıyoruz. Aman onun gönlü olsun, onlara uygun çalışalım. Bunlar hiçbir gün sizi kabul etmezler. Yani 600 senede Osmanlı'nın yapmadığı bir fedakarlık kalmadı. Osmanlı kimi razı edebildi? Hala Kosova'da Bosna Hersek'te Osmanlı'nın intikamını almaya çalışıyor Sırp. Akif artık burasına gelmiş rahmetlinin. Karadağ aydudu. Sırp eşeği, Bulgar yılanı, Sonra Yunan iti çöp çevre kuşatsın vatanı. Tarımar versin kahraman ordumuzu. Alarak elimizden çiğnesin yurdumuzu. Ne hüsrandır ki mesacit yani camiler dönüversin ahıra. Hırvat'ın askeri çıksın, tepsin üstünde hora. Yani isyan böyle 60 küsur yıl önce. Hala aynı kafa. O gün o iddiatçılar, o iddiatçılar, koskoca imparatorluğu çökerten herifler, cihan devletini yıktılar, hep o kafayla kiliseye yaranacak, havraya yaranacak, Yahudinin gönlü olsun, Hristiyanın gönlü olsun, koskoca İslam dünyasını yıktı. Bugün gavur benim şurama davet ediliyor. Ne iş var onun orada yani Kur'an'ın beyanları yetmedi, onların ne mal olduklarını anlamak için ben güya şurada onu anlatacağım ki sen şusun, busun. Geçmiş olan. Bu kafayı bırak, Bu kafayı bırakın. Kur'an ve sünnetin dışında bize çıkış yolu yok. Aslına döneceksin, adam olacaksın. Adam olacaksın. Efendiliğine sahip olacaksın, uşaklıkla bir yere varamazsın. Bırak şu uşaklık felsefesini, şu hizmetkarlık felsefesini bırak, anam Kendi değerlerine sahip çıkartır. Ve bu ya nedir? Allah ve Resulü'nü üzmektir işte. Ve onun muamelesi, o lanet de Allah'tan gelen lanet de yapışıyor sana bak. Hemen peşine yapışıyor. Heşine yapışıyor. Öyle diyorsun bu cemaat dinlemiyor. Böyle diyorsun Kur'an'ı dinlemiyor bu millet. Kur'an'ı nasıl dinliyorsun? Dinlerken hangi hisler içindesiniz? Ben onu çok merak ediyorum. Birçok ayet var Kur'an'da. Bir ayette şöyle. İza' tütlâ aleyhi ayat. O bir kafir tipi anlatıyor Cenab-ı اِلَا تُتْلَى عَلَيْهِ عَيَاتُنَا Ona bizim ayetlerimiz okundu mu, okunan Kur'an'ı duydu mu, ne tepki gösteriyor? قَالَى اَسَاتِي بُلَمَلِي Bu duyduklarım şu anda bana okunanlar, eski ümmetlere ait masallar efsanelerdir diyor. Benim korkum şu, Ey camilerde bizi dinleyenler, siz eskilerin masallarını anlatıyor bu hocalar diye dinliyorsunuz bizi. Hep korkun burada. Yani bunun şuuruna gelin var mı? ne diye dinliyorsun sen? Hutbeyi nasıl dinliyorsun sen? Orada okunanı ne diye dinliyorsun sen? Yani din şöyle cemiyetin dışında kalacak, sokakta olmayacak. Dükkanda olmayacak, ticarette, siyasette, ziraatta, sanatta, hiçbir yerde din yok. E nerede bu? Bu nasıl dindir Allah aşkına? Bu nerede yaşar? Nerede hükmü yürür bunun? İşte biz buyuz. Ticaret başka diyor, din başka. Siyaset başka, din başka. Yani din, senin bu iddialarına göre din yetersiz. Din eksik. Ticarette ne anlanmış Din. Sen ne biliyorsun diyor. Bu haramdır, bu haramdır diye tutturuyorsunuz. Ya siz çağı bilmiyorsunuz diyor adam. E ben bir şey söylemiyorum, ben bir hüküm vermiyorum. Allah da mı çağı bilmiyor, çağların sahibi olan Allah? Yani 20. asırda olup bitenleri bilmiyorsa o zaten Allah değil, ona ben inanmam. Benim inandığım Allah, dünü de biliyor, bugünü de biliyor, yarını da biliyor eğer böyle inanmıyorsan bir faydası yok bitmedi vellezîne yûzûnel mü'minîne vel mü'minâtı yine o kimseler ki o insanlar ki müslüman erkekleri müslüman olan erkekleri ve müslüman olan kadınları da üzüyor bu adamlar Niye üzüyorlar Müslümanları biliyor musunuz? Erkeğini, kadınına. Allah'a olan düşmanlığından dolayı. Kendisi Allah'a ve Resulünü üzüyor. Seni tanımam, senin nizamını tanımam diyor. Müslümana niye eziyet ediyor? Benim reddettiğim düzene sen niye sahip çıkıyorsun diyor. Ben bu düzeni reddediyorum, tanımıyorum. Sen ne diye buna sahip çıkıyorsun? O irtica dedikleri şey ne? O irtica dediği nedir? O mürteci dediği kişi, radikal dediği kişi, eviriyor çeviriyor, kelime arıyor, samimi bir Müslüman. Veya İslam'a ben inanmıyorum. dinim İslam'dır diyor adam, tamamen yaşamasa bile. Vay sen nasıl böyle bir suç işlersin ya? Bu inançtaki bir kafa milli eğitimde olamaz diyor adam şu bakanlıkta olamaz. Devletin şu köşesinde olamaz. Yani bu devlet senin mi? Sen kimsin bir de var? Kendi kimliğini bir söyle bakayım. Bu devlet senin mi yani? Niye? Neresine sahip çıkıyorsun? O işte sen ki ilgisiz kalıyorsun, sen ki kimliğini kaybediyorsun, benliğini kaybediyorsun, adam hükmediyorsak hükmediyor. Mü'minlere eziyet ediyorlar diyor Cenab-ı Hak. İnanmış olan erkeklere, Müslüman olan erkeklere ve Müslüman olan kadınlara eziyet veriyorlar. Ne ile? Bir gayrim bu. İşlemedikleri suçları onlara yükleyerek. Adamın böyle bir suçu yok. Bir suçu yok yani. Bir şey söylemiştir, bir şey yapmıştır. O bir suç değil ki. Ona suç adını veren kim? E Firavun'a Hz. Musa gidiyor. Harun Aleyhisselam'la birlikte. Allah birdir diyorlar. Allah birdir. Sen de onun kulusun. Sen de ona ibadet yapacaksın diyorlar. Kale Firavun'u, ve ma rabbul alem. Onlara cevaben Firavun diyor ki, Âlemlerin Rabbi kimmiş ya, siz kimden bahsediyorsun diyor. Kafaya bak! O firavun bugün de yaşıyor ama. Efendim iki yıl önce Mısır'daki firavun değil yalnız bu kafada. Bugün aynı firavun yaşıyor, ismini değiştirmiş. İsmi değişik, yaşadığı yer değişik ama zihniyet aynı. Hz. Musa ne diyor? لَاِنِتْتَقَرْتَ إِلَٰهَا غَيْر۪ي لَاَجْعَلَمْ لَكَمْدَ الْمَسْحُونَ Bak, Musa diyor, dikkatini çekerim, ilahım diyor. Benden başka ilah kabul edersen, seni cezaevlerinde çürütürüm diyor. Bak, senin ilahın benim Bu diyor. diyor ki ona, senin de benim de Rabbim Allah. Bırak diyor bu iddiayı, senin ilahın benim. Bunu suç sayıyor. Allah birdir demeyi suç sayıyor ve intikam alıyor. O meşhur şu sihirbazları biliyorsunuz. Firavun ben mi haklıyım? Musa mı haklıdır? Bir gün kararlaştırıldı. Bütün memleketin en kudretli sihirbazlarını topladı, getirdiler. Musa'yı da sihirbaz kabul ediyor Harun Aleyhisselam'ı da. Herkes hünerini ortaya koysun dediler. Sihirbazlar bir kısım ipleri ortaya attılar ve o ipler birbirinin üzerinden kayan yılanlar haline geldi. Bütün ülke ürktü. Ben yani dehşetli bir şey yapmışlar sihir. Ama Hazreti Musa elindeki değneğini kayınpederi Şahib Aleyhisselam'ın hediye ettiği şobanlıkta kullandığı o değneği yere atınca bütün o yılan gibi görünen malzemeyi yuttu bitirdi. Sihir dedi. Onların ölümsüz bir cevabı var. O iman eden sihirbazları ve ma tenkumu illa en amenna bi'ayatı Rabbin. Sen bizden ancak Rabbimizin ayetlerine inandık diye intikam alıyorsun. Yani suçumuz inanmak. Onun intikamını alıyorsun sen bizden. Bugünkü Müslümandan nenin intikamı alınıyor? İnanmanın intikamı alınıyor. Biz bunu anlamıyoruz. Devlet kendi içindeki Müslümanlardan intikam alıyor. Dış dışarısı da devletten intikam alıyor bu deva. İşte bir e, caninin karşısında üç durumda kalıyorsun. O bir intikam. Rastgele bir olay değil. Doğru mudur? Ben onu söylemiyorum. Cani canidir. Ama çanağına ne geliyor ne doğradıysa ne geliyor? Kaşığı kaldırıyorsun kaşığına ne gelecek? Ne doğranılsa mı gelecek? Başka bir şey gelmez. Müminleri işlemedikleri bir suçla üzüyorlar ve büyük bir yalanı, iftirayı ve günahı yükleniyorlar diyor Cenab-ı Hak. Müslümanlara karşı bir iftirayı yükleniyorlar ve bir günahı yükleniyorlar. O Allah'ı peygamberi üzen adamlar. Burada bir dizi ayet var. Bunları okuyacağım ama tabi bugünün buna müsait değil. Hava da soğuk. Ben burada dersi kesiyorum. Diğer ayetleri haktayın inşallah. Devam edeceğim. Burada bir istek yazısı var, Üsküdar, Zeynep, ee, ne durum, Zeynep okuyamadım Mustafa hocam Zeynep Kamil hastanesi yakınında diğitçiler cami-i şerifi var. Üsküdar'da oturanlar zaten biliyor. Oturmayanlar da duymuş oluyor. Bu kardeşlerimiz bugün bize başvuruyorlar. Ne mutlu bize. Vallahi şanslıyız bugün. Eğer bir hayır hizmeti için kapınız çalınıyorsa o gün yataktan sağ taraftan kalktınız demektir. O gün hayırlı geçecek, mübarek olacak demektir. Sakın bundan üzüntü duymayın. Üzüntü duymayın. Yani bu adamlar da yakamızdan düşmüyorlar. Beni de öyle suçluyorlar. Diyorlar ki ne güzel, gayet güzel konuşuyorsun, konuşuyorsun, konuşuyorsun. Sonunu getirip paraya bağlıyorsun. Vallahi ben bağlamıyorum, billahi ben bağlamıyorum. Ama dinim bağlıyor bunu. Ne yapayım? Söyle bir yol gösterin bana. Yani camiyi tamir için, camiyi yapmak için, Kur'an kursunu yapmak için, İmam Hatip okulunu ayakta tutmak için, müftülüğü ayakta tutmak için, Müslümana değil de ben Yahudi'ye başvuracağım? Ya başvuralım. Değil. <gülüyor> Kristiyanlara başvuracağız. Gelin camimizi yapamıyoruz. Yapın bunu bize. Yaparlar. Ama mutlaka taviz isterler. Bu rezalet de Müslümanlara yeter. Kendinizi şöyle izzetli, şerefli kabul edeceksiniz. Ben kapısına gelinen, kendisine başvurulan izzetli bir Müslüman. Ben öyle bir kişiyim ben veren bir kişi olarak biliniyorum. Veren bir kişi olarak, hayır işleyen bir kişi olarak biliniyorum diye sevinmen lazım. Allah'a şükretmen lazım. Üzülmeyeceksiniz. Ve tekrar tekrar söylüyorum. Her zamankinden daha çok vereceksiniz. Çünkü bela bacayı sarmış. Musibetler bacayı sarmış. Efendim çatı indiğim üzere. Bu delaların defiç, niye dolar 300 bin lira yaşıyor? O suçu kendinler yiyen. devlet idare edenler götüremedi. Onlar da aramızda olmak üzere top suçluyuz. Onları temize çıkartmıyorum ama en az onlar kadar suçlusunuz ey cemaat! Bunu bilen bakan yaptı falan mı yok elbette. Bu millettir bu cinayetin temelinde. Bu suçları biz müştereken işliyoruz. Ama ben başka yerlere bir suç işliyorum böyle cezalandırıyor beni Allah. Yani bunu iyi değerlendirin. Hoca bir şey söylüyor. Ne anlattı şimdi suçluları temize çıkarttı filan. böyle bir şey söylemiyor. Biz dinimize sahip olmadığımız için ve dinsizliği din gibi hürmete layık olduğumuz için dinlere gösterdiğimiz Efendim, e, saygının çok ötesinde din size saygı gösterdiğimiz için ceza alıyoruz biz. Cezalı olmaktan, cezalı düşmekten kendimizi kendimiz kurtaracağız tevbe ve istiğfarla. Şimdi bu Demirçiler Camii için Mustafa Hocaya başvurdular. Ona belki birkaç cümle ekleyecek. Yardım istiyorlar kısaca. Ben vaktinizi almayayım bu soğukta. Şu işi, şu hizmeti beraber götürelim inşallah. Cenab-ı Hak için hayırlarınızı kabul bulur. Billa.